Ve Özdeş Özbay. Başladı programımız. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Aziz Özdemir'e e de teşekkür ederek başlayalım iklim için programına. Biraz gecikmeli olarak başladık onun için de özür dileyerek. Ve özellikle de dünyanın en önemli sevindirici gelişmelerinden biriyle sabahleyin açık gazetede iki günden beri hatta daha fazla zamandan beri bahsediyoruz. Ama Ekvador'da, Orta Amerika ülkesi Ekvador'da. Pazar günü yapılan ve sonuçları dün belli olan Yasuni Ulusal Parkında dünyadaki yani Amazon yağmur ormanlarının tehlikede olan Amazon yağmur ormanlarının en çok büyük biyolojik çeşitliliği barındıran yerlerinden biri olan Yasuni Ulusal Parkında petrol işletmesi günde e, petrol çıkarılması bir bölümünde be, günde 55 bin çıkarılıyordu. Blok 43 diye adlandırılan ve ta 2016'dan beri 7 seneden beri önlenemeyen bir şey vardı. Bu petrol çıkarma faaliyeti petrol, e, şi, devletin petrol şirketi Petro Ekvador tarafından önümüzdeki e, bu Oylama yapıldı ve neredeyse Ekvador'daki oy verenlerin bu referandumda yüzde 60'ı hatta ondan azıcık da fazlası bu bağlayıcı referandumda Blok 43'ün ve Ulusal Park içindeki e, petrol çıkarmına son verilmesi, yasaklanması bağlayıcı bir karar alınması için e, verdiler. Bu çok önemli bir gelişme, dünyada ilk defa oluyor ve aslında çeşitli boyutları da var. Yani bu parkta binden fazla ağaç türü vardı. Bir ufacık bölge, bölgesinde bile bütün Amerika ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada topraklarının tamamından daha fazla, çok daha fazla kat pe kat ağaç türü var. Bin üzerinde ağaç türü yaşıyor. Ayrıca da yerli kabileleri var. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan olağanüstü biyolojik çeşitliğin dünyada sayılı olduğu yerlerden bir tanesi ve petrol çıkarılmasıyla beraber mahvolması ve hiçbir şeyin kalmaması mümkündü ama işte belirtildiği gibi just stop oil yani tamamen bunu durduralım petrolü durdurma, durduralım yeter diye çevrilebilecek bir şeyin Nemonte da Vaurani liderlerinden, reislerinden Goldman çevre ödülü sahibi. Nemonte Nenkimo'nun da yazdığı gibi Amazon ormanlarından kendisi. Benim ülkem dünyada pazar günü hatta cumartesi günü yayınlanan yazısında önceden Söylemişti ülkem ilk olabilir yani fosil yakıt çıkarımını doğrudan demokrasi yoluyla sağlayabilecek ve fosil yakıt çıkarımını petrol çıkarımını ilk, sınırlandıracak ilk ülke olabilir diyordu. Bu da çok önemli bir şey. Yani Işpingo, Tambo, Koça, Tiputini kısacası İTT projesi Doğu Yakası'nda parkın çok büyük bir sonuç elde etmiş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz özellikle de oranlar çok sevindirici ve güzel yani muhalefet tabi kesinlikle şey diyecektir diyordu başından ve öyle söyler de söylenmiş zaten i̇şte, petrol bize refah getirir istihdam sağlar ücretleri yükseltir ve kalkınma Gelişme sağlar ülkeye. Bunların hepsi yalandır demişti. Petrol endüstrisi sahte vadilerin küresel lideridir. 10 yıllardan beri operasyonları konusunda muazzam yalanlar söyledi. İklim krizi konusunda haddi hesabı yok. 10 yıla 40 yıldan beri yalan söylüyor. Hatta 50. ve Yok ettiği hayatlar konusunda da muazzam yalanlar söyledi ve Ekvador'daki Amazon yağmur ormanları bölgesinde petrol şirketleri sadece ölüm, yolsuzluk, bulaşıcı hastalıklar ve yoksulluk getirdi. Ama şimdi de işte pazar günkü diye önden yazdığı yazıda Nenkino şeyi söylüyordu net olarak Nenkimo pazar günkü oylama ya Yasuni'yi yaşatacak ya da ölüm hükmünü verecektir diyordu. Bunun, sadece bunun önemi bile kolay kolay kavranabilecek bir şey değil. Ama oy, kullanın, oy yapılacak oylama bunun dahi ötesinde bu da dünyada açgözlüğü ve yağmacılığı hayat adına ve hayata saygı adına her şey her türlü sevgiye saygı adına paranın ve yağmanın adını yükseltmeksi çok böyle bir oydu. Oy olacak diyordu oylama olacak ve bütün gezegende de yankıları olacak bir e, karar e, referandum. Eğer kazanamazsak yani gene de mücadeleye tabii ki yeryüzünü savunmaya ve bölgemizi biz yerli halklar olarak her zaman yaptığımız gibi söylüyorlardı ki iki de yerli halkın <gülüyor> pek çok yerli halk var ama ikisi zaten beyaz insanlarla beyaz adamla ilişki kurmayı da reddediyor. Gönüllü olarak öyle yaşıyor o iki kabilenin bulunduğu yerde neyse böyle bir şey bu. İttifakı ve Amazon sınırları diye adlandırılan iki şey var, Seibo Alliance ve Amazon Frontlines diye onun, onun kurucuları <gülüyor> kurucularından bir tanesi böyle söylemişti. Gerçekten de büyük bir şey elde edildi. Şimdi gelişmelere bakacağız. Bu en önemli gelişmelerden bir tanesiydi dünyadaki. 10 yıldır çıkarılıyormuş buradan petrol 2013 ama ilginç olan şu Ekvador biliyorsunuz 2008 yılında kabul edilen anayasası dünyanın en ekolojik anayasası olarak biliniyordu ondan sadece 5 yıl sonra petrol çıkarılmaya başlanmış Yasuni e, Ulusal Parkı'nda gerekçesi ise dönemin başkanı Rafael Correra, e, Correa, Cor Correa e, bu bölgede petrol çıkarılmasını çıkarmayız tamam ama buna karşı diğer devletlerle ortak bir fon oluşturalım Amazonları birlikte kuruyalım ee, Ve, evet, Fakat... tazminat olarak karşılasınlar bizim evet. zararımızı bundan çıkarmamaktan doğan evet. kaybımızı karşılasınlar bu da adaletli olur diyordu olmadı ama pek 2008 anayasasında şey diye geçer Ekvador'da yani doğal varlıkların da kişi hakları var nehirlerin akma hakkı gibi işte ağaçların ve sen yaşam hakkı tanınır yani. Ama evet. kendi anayasasından kısa bir süre sonra böyle bir ekonomik gerekçelerle e, petrol çıkartmaya başlamıştı. İşte 10 yıl sonra halk oylamasıyla ilk kez dünyada e, bir halk oylamasıyla bu fosil yakıt üretimi durdurulmuş oldu. Evet doğrudan demokrasinin de önemli bir zaferi olarak kabul edilmesi mümkün bunun tabi. Yani tam ha. da bu noktada Efendim Ben de Amazonlarla ilgili birkaç not ekleyeyim bu Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir takım gelişmeler oldu bir kere Amazonlardaki ormansızlaşma Brezilya'da siyasetin değişmesi yönetimin değişmesi ve dasilva Lula da Silva'nın iktidara gelmesiyle beraber altı ay içinde ormansızlaşma yaklaşık yüzde 40 azalmış. Ee, Ama Lula ve de Silva bunun yeterli olmadığını, 2030'a kadar e, Amazon ormanlarında ormansızlaşmanın tamamen önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ee, yine geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Ee, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela'dan oluşan Amazon, Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü. Ee, tarafından bir zirve düzenlendi ve e, Güney Amerika'daki sekiz ülke Amazon'daki ormansızlaşmaya karşı işbirliği yapma anlaşmasını imzaladılar. Ee, bu da oldukça güzel bir gelişmeydi Amazon ormanları adına. Evet ama bu anlaşmada e, konulan hedefler özellikle Lula da Silva'nın kendi koyduğu hedeflere dahi ulaşılamadığı gibi fosil yakıt çıkarma Amazonlardan yani fosil yakıt çıkarma konusunda çıkartmama kararı alma konusunda e, uzlaşamamışlar. Hatta Lula'nın kendisi e, o kadar da değil demiş bu zirvede. O yüzden böyle Guardian'da ve bazı yerlerde e, istenen başarı elde edilemedi deniyordu zirve hakkında. E, ya ben de onun aslında tarzı yönünde bir takım makaleler okudum. E, yani bunun Önemli bir işbirliği oldu, öpey bir konuda anlaşmaya varıldı ve en nihayetinde ortak hedefin 2030'da ormansızlaşmanın tamamen önüne geçmek gibi somut bir takım hedefler gördüm. Bu benim hoşuma gitti işin açıkçası Hoş Amazonlarla ilgili bugüne kadar kimsenin umurunda olmadığı şeylerdi ama evet detaylarda anlaşmazlıklar var. Bir de, 2030 hedefinin tutturulup tutturulamayacağı konusunda bazı tereddütler de var. Takipte e, kalalım tabi. Şimdi bir de e, bugünkü programda az bir zamanımız var. Biraz geç başladık. Bu şeyi de <gülüyor> önemli bir gelişmeler var. Yani Deniz Gümüşel'in de bildirdiği gibi, İkiz Çevre Komitesi Birleşmiş Milletler'in Limak ile tüm ilişkisini kesmesi gerektiğini söyleyen basına ve kamuoyuna bir açıklaması oldu. 18 Ağustos 2023'te Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'e gönderdiğimiz mektupta diyor. İkiz köy çevre komitesi. Limak'ın gerçekleştirdiği doğa ve insan hakları ihlallerini raporlamış ve Birleşmiş Milletler programlarıyla LIMAK şirketler grubu ve bağlı organizasyonların işbirliklerinin bitirilmesine dair talebimizi iletmiştik. Aynı gün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye'den yapılan basın açıklaması ve ertesi gün UNDP Türkiye mukim temsilcisi Louisa Winton'dan aldığımız e-posta mesajıyla UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Limak şirketler grubunun sosyal yatırım kolu olan Limak Vakfı ile yaptığı çalışmaları sona erdirdiği bilgisini edindik diyor. Bu gecikmiş kararı yine de olumlu karşılıyor. UNDP'nin UNDP özenli inceleme ve özel sektör ortaklıkları politikasında yazan çevre ve insan hakları ihlallerine özellikle vurgu yapan ilkeleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler'in Limak şirketler grubuyla ilişkisi tek bir UNDP projesiyle sınırlı değildir. Limak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İngilizcesi bunun Global Compact onun da imzacısıdır ve bu çerçevede belirlenmiş 10 ilkeyi iş, iş uygulamalarında hayata geçirme sözü vermiştir. Öte yandan diye devam ediyor. Limak, başta Muğla, Milas, İkizköy ve Akbelen Ormanı'ndaki madencilik ve enerji üretimi faaliyetleri olmak üzere hemen tüm iş projelerinde doğayı yıkıma uğratan ve projelerinin olduğu bölgede yaşayan halkın sağlıklı bir çevrede yaşama, temiz suya erişim, özel mülkiyet haklarını yok sayan, geçim kaynaklarını yok eden çocukları, kadınları ve yaşlıları zor yaşam koşullarına mahkum bırakan uygulamalarına devam etmektedir diye devam ediyor. Bugün itibariyle Türkiye'li iş insanlarından oluşan bir yönetim kurulu olan Global Compact Türkiye Ağı Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği'ne de bütün bu devam eden ihlalleri aktardığımız benzer bir mektubu ilettik. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilişkileri olan diğer Birleşmiş Milletler programlarının UNDP Türkiye'nin yaptığı gibi Limak'la olan ortaklıklarını gözden geçirerek çevre ve insan hakları ihlalleriyle tanınan bu şirketler grubuyla tüm işbirliğini bitirmesini bekliyoruz diyorlar. Yani Akbelen Limak'ın peşini bırakmıyor. Birleşmiş Milletler şirketle tüm ilişkisini kesmeli diyor. Yeşil Gazete'de ayrıntılı bir e, habere yer verilmiş bu konuda. Akbelen'den Birleşmiş Milletler'e çağrı küresel ilkeler imzacılar listesinden çıkarın diyor Limak'ı ee, ve e, Limak e, ondan sonra bu gecikmiş kararı olumlu karşıladık ama UNDP'nin işte özenli inceleme ve özel sektör ortaklıkları politikasında yazan şeyleri ııı e, çevre ve insan hakları ilerlerine özellikle vurgu yapan ülkeleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu düşünüp ancak diye işte İkizköy Cevre Komitesi Birleşmiş Milletler'in şirketle tek ilişkisinin tek bir UNDP projesi olmadığına dikkat çekip birçok başka durmada e, vurgu yaptıktan sonra da şöyle bitiriyorlar. Yani Türkiye iş insanlarından oluşan bir yönetim kurulu olan Global Compact Türkiye bugün de devam eden ihlalleri aktardıklarını belirtiyor İkiz Köylüler. Bu çerçevede de Birleşmiş Milletler, Küresel Hikaye Sözleşmesi ve ilişkileri olan diğer bütün Birleşmiş Milletler programlarının LIMAK'la olan ortaklıklarını gözden geçirip tıpkı UNDP'nin yaptığı gibi UNDP Türkiye'nin Çevre ve insan Hakları ihlalleriyle tanınan bu şirketler grubuyla tüm işbirliğini bitirmesini bekliyoruz diyorlar. Bu da önemli bir takip diye onu da ekleyin dedim. Evet. Ee, devam... Limak... Sen bir şeyler söylüyordun. Güzel. VVF evet, de Limakla ilişkisini ke kestiğini geçtiğimiz hafta e, açıklamıştı ve bundan sonra da e, kurumun yönetiminde olan Kişilerin ve kurumların e, bu e, kendi ilkelerine e, uyup uymadıkları konusunda daha hassas davranacaklarını kamuoyuna duyurmuşlardı. Bu da güzel bir haberdi. Ama birkaç güzel haber daha vardı Ömer abi geçtiğimiz hafta. Onlardan da bahsetmek istiyorum e, kısaca. E, Anadolu yaban koyunu. Bugünkü bizim Anadolu'daki, bugünkü günümüzdeki koyunların atası olduğu genetik çalışmalarla kabul edilen bir tür... E, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yok olmak üzere olan canlılar arasında ve çok aslında nadir bir tür. Bundan geçtiğimiz haftaya güzel bir haber geldi. En son sayıları bunların tehlike sınırına kadar inmişti. 600'ün altına kadar inmişti yeryüzündeki sayıları. Koruma çalışmalarıyla şimdi sayıları 1131'e yerleşmiş, yükselmiş ve Anadolu'nun çeşitli yerlerde daha önce yaşam alanı olan bölgelerin fok fok bunlar yerleştirilmeye de başlandı. Bu güzel bir haber. Bir diğer güzel haber de geçtiğimiz hafta Foklar'dan geldi. E, Akdeniz Foklarından. Bu da dünyanın en nadir canlılarından bir tanesi. Yaklaşık e, 600 kadar yeryüzünde yaşayan Akdeniz Fok var ve bunun 100 kadarı Türkiye kıyılarında yaşıyor. Daha önce e, önemli... E, Kıyıdaki yaşam alanları koruma altına alınmıştı önemli bir kısmı. Ee, evet. Ama yine de Akdeniz fokları e, rahat değillerdi. Çünkü bunların yaşadıkları mağaralar her türlü turizm faaliyetine açıktı. Yüzen, e, herhangi bir şey, insanda gemi, şey tur teknesi de dahil her şey. Evet, o... Tekne turları özellikle. <gülüyor> evet, evet. evet, evet. O mağaralara giriyor, turistik ziyaretler yapılıyor ve hayvanlara rahat verilmiyordu. Dolayısıyla kıyı ne kadar korursanız koyun, o kıyıdaki mağarayı bu şekilde denizden koruyamayınca pek bir sonuç alınamıyordu. Çok güzel bir gelişme oldu geçen hafta. Basit ve güzel bir gelişme. Mağaraların önüne yetkililerle birlikte zincir çektiler. Yani e, bu zincirler sayesinde artık o mağaralar folklara ait olacak. E, tur tekneleri, tekneler, turistik seyahatler. O mağaraların içine girip gezemeyecekler. Karadan gelirler Yücel. Hatırlarsan Haliç'e de zincir çekmişlerdi. <gülüyor> <Kimseydim> <gülüyor> tabii azim ederlerse karadan gelirler, havadan <gülüyor> gelirler. Fatih yani Sultan Mehmet'in torunları diyor. Şu anda denizden gelemeyecekler birçok mağaraya artık. Dolayısıyla bu da olumlu bir gelişmeydi. Ee, tabii bu olumlu gelişmeler özellikle bu dönemde Bahar yavrularının Biraz büyümüş, serpilmiş ve e, yolculuğa hazır olmasıyla beraber artıyor. ilklerden de gelmişti geçtiğimiz hafta. Nadir canlıların yeni çıkan yavrularıyla birlikte e, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir de, bir de e önemli e haber vereyim Ömer abi. Onu da e konutlarınızı dikkat etsinler. Kuş göçü başladı. Şimdi e, baharda Afrika'dan gelip üzerimizden geçen, İstanbul'dan geçen ve Avrupa'ya dağılan kuşlar şimdi Avrupa'da toplanıp tekrar üzerimizden geçip Afrika'ya doğru gidiyorlar. Gökyüzüne arada arada bakarlarsa yüzlerce, binlerce leyleği başka türleri bir arada uçarken, göç ederken görebilirler. Bu da milyonlarca yıldır süren bir ritüel. En azından gözlerimizle bile eşlik etsek o yolculuğa önemli. evet. Ee, evet. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Ben de son bir haberle bitireyim yani haber duyuru diyelim. Dünya Mirası Adalar programında bugün saat 14'te birkaç saat sonra 4 saat sonra Dünya Mirası Adalar programında Çevre ve imar Hukuku Uzmanı Avukat Pervin Çelik konuk. Ve adaların askıya çıkan bir bölü beş bin, bir bölü bin imar planlarını ve bunların yanı sıra bu planlara hangi gerekçelerle itiraz edeceğini adaların gerekçelerinin neler olduğunu, hangi makamlara ne şekilde başvuracaklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hukuki süreci nasıl işleyeceğini konuşuyorlar. Yani adalar koruma amaçlı nazım imar planı ne anlama geliyor? Önümüzdeki döneme ilişkin hukuk süreci nasıl işleyecek? Kamusal ve bireysel ölçekte imar planlarına itiraz ve yargılama usulü nasıl olacak? Yani kamu yararı gözetilmeden yapılmış bir imar planı var, bu imar planları var. Bunlar uygulamaya konulduğunda adaların kentsel peyzajını kaybedecek, adaların tüm canlılarıyla birlikte yaşam biçimi çok kültürlü yapısı, Gelenek ve görenekleri bugüne kadar adalara özgü olan üretimi İstanbul'da tamamen yok olan adalarda var olan kesintisiz mimarlık tarihi ve mirası toplumsal kimliği çok yüz yıllar içinde oluşmuş kıyı kenar çizgisi koyları kumsalları ve hatta çakıllarının bile tehdit altında olduğu bir plan çıktı karşımıza. İşte kamu yararı gözetilmeden yapılmış bu planlara itiraz ediyoruz. Son itiraz günü 28 Ağustos pazartesi. Dava açmak içinse 2 aylık bir süreç vardır deyip bütün İstanbulları bu desteğe çağırıyorlar. Adalıların desteğine ihtiyacımız var diyorlar. Bu şekilde de programımızı bitirmiş oluyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.